Zaman Yayıncılık sunar. Ümit Nesli Serisi Alifeler Devri Yazan İhsan Işık Yöneten Mehmet Burhan Genç Peygamber Efendimizin Medine'ye hicretinden sonra ilk İslam hükümeti kurulmuştu. Müslümanların güçlenip çoğalmasını Mekke müşrikleri endişeyle izliyorlardı. Bu nedenle Müslümanlara yok etmek için savaş hazırlıklarına başladılar. Bir kervanları Suriye'ye doğru yola çıkmıştı. Kervanın kazancıyla yeni silahlar alacaklardı. Müslümanlar bunu haber alınca 300 kişilik kuvvetle yola çıktılar. Müşrikler de buna karşılık 1000 kişilik bir ordu gönderdiler. İki ordu Bedir'de kanlı bir savaş yaptı. İslam ordusunun bu ilk zaferinde Hz. Ali büyük kahramanlıklar gösterdi. Arslanlar gibi dövüşerek tek başına 20 kadar müşrik öldürdü. Müşriklerin başlarını ağaçtan meyve koparır gibi koparıp yere atıyordu. Bedir'de yenilip rezil olan müşrikler intikam almak için 3000 kişilik yeni bir orduyla tekrar saldırdılar. Uhud dağ eteklerinde yapılan savaşta, İslam ordusu öncelere çok üstün durumdaydı. Çünkü peygamberin söylediklerine uygun hareket etmişlerdi. Düşman kaçmaya başlamıştı. Ancak okçuların hatası, peygamberin emrini dinlememesi yüzünden Müslümanlar ani bir saldırıya uğradı. Müslümanlar şaşkınlar düşünce peygamberimiz de bir ara yalnız kaldı. Onu Hz. Ali ile birlikte 5-6 Müslüman korudu. Daha sonra İslam ordusu toparlanarak müşrikleri kovaladı. Kovalama görevi verilenler arasında Hazreti Ali de bulunuyordu. Bu savaşta Hz. Ali ile birlikte düşmanı kovalayanlar Kur'an-ı Kerim'de övgüye layık bulunmuştur. Uhud savaşından sonra sıra Beni Nadir Yahudilerinin cezalandırılmasına gelmişti. Çünkü bu kabile gizlice Uhud savaşında müşriklere yardım etmiş ve hatta peygamberimizi öldürmeye kalkışmıştı. İslam ordusu Uhud'dan dönünce Resulullah'ın emriyle silahlarını çıkarmadan Beni Nadir Yahudilerini kuşattı. Hazret Ali Resulullah'ı öldürmeye kalkışan Gazbel adlı Yahudi'yi öldürdü. Hazret Ali ve iki arkadaşı on azılı Yahudi fitneciyi daha öldürdü. Kuşatmadan bunalan Yahudiler barış isteyerek Hayber Kalesi ve Şam'a göç ettiler. Bu sırada İranlı Selman Müslüman olmuştu. Peygamberimiz tarafından sevilip sayılan Selman, aynı zamanda Hazreti Ali ile yakın bir dost olmuştu. Hicretin 5. yılında Mekke müşrikleri Medine'ye yeniden ve daha kalabalık bir orduyla saldırdılar. Bu defa 10.000 kişilik bir orduyla gelmişlerdi. İranlı Selman'ın önerisiyle Medine'nin çevresinde hendekler kasıldı. Böylece düşmanın hemen şehre girmesi önlendi. Müşriklerin bu savaşta en ünlü savaşçısı Abdüvidoğlu Amr'dı. Karşılıklı üçer savaşçının çapışmasında Hz. Ali Amr'ı öldürdü. Bu olay müşriklerin moralini bozdu. Yüce Allah düşman tarafının üzerine şiddetli fırtınalar gönderince müşrikler çil yavrusu gibi dağılıp kaçtılar. Endek Savaşı'nın hemen ardından Müslümanlara ihanet etmiş olan Kureyza Yahudilerinin kalesi kuşatıldı. Hz. Peygamber İslam sancağını hazret Ali'ye vererek bu kaleye onu gönderdi. Yahudiler 15-20 gün sonra teslim olmak zorunda kaldılar. Yahudiler Tevrat'a göre yargılanmayı kabul ettiler. Tevrat hükümleri gereğince erkekleri öldürüldü, malları ganimet olarak alındı. Hz. Peygamber icretin 6. yılında Mekke'ye gidilerek Ümre yapılacağını bildirdi. Müslümanlar 1400 kişilik bir kafileyle Mekke'ye yakın Hudeybiye yöresine geldiler. Savaşmak için gelmediklerinden yanlarına silahlarını almamışlardı. Müşrikler Ümre'nin ancak gelecek yıl yapılmasını kabul ettiler. Hudeybiye'de yapılan ünlü anlaşmanın katipliğini Hz. Ali yaptı. Bu anlaşmayla müşrikler ve Müslümanlar birbirleriyle 10 yıl boyunca savaşmamayı kararlaştırmıştı. Ancak bu anlaşmayı daha süresi dolmadan müşrikler bozdu ve İslam ordusu da Medine'den hareket ederek Mekke'yi fethetti. İslam ordusu Hudeybiye barışından sonra Müslümanlara karşı savaş hazırlığına başlayan Hayber Yahudileri üzerine yürüdü. Hayber kalesi sancağını Hazreti Ali'nin taşıdığı İslam ordusu tarafından fethedildi. Hazreti Ali özellikle bu savaşta birçok ünlü Yahudi savaşçıyı tek başına öldürerek büyük kahramanlıklar gösterdi. Mekke'yi fethetmek için yola çıkan İslam ordusunun sancağını da Hazreti Ali taşıdı. Mekke'nin fethinden sonra Hazreti Ali, Evazin kabilesiyle yapılan ünlü Huneyn savaşında Peygamberimizin yanından hiç ayrılmadı ve en şiddetli savaşanlar arasında yer aldı. Hazreti Ali sadece Tebük Savaşı sırasında Peygamberimizin emri üzerine huzuru sağlamak üzere Medine'de kalmaya razı oldu. Hz. Peygamber hicretin 9. yılında Hz. Ebubekiri hac emiri olarak Mekke'ye gönderdi. Hac zamanı müşriklere tövbe suresinin hükümleri bildirilecek, yani müşrikler tövbe etmeye çağrılacaktı. Daha sonra Hz. Peygamber Hz. Cebrail'in isteği üzerine Hz. Ebubekir'in arkasından bu görev için Hz. Ali'yi gönderdi. Hz. Ali de hacda da görevini yerine getirip Medine'ye döndü. Hicretin 10. yılında Resulullah, İslam'a davet etmek üzere Hazreti Ali'yi Yemen'e gönderdi. Hazreti Ali, bir süre Yemen'de kalıp, halka İslamiyet'i anlatıp öğretti. Bunun üzerine Yemenlilerin çoğunluğu Müslümanlığı kabul etti. Hazreti Peygamber Efendimiz, Ömrünün son günlerinde hastayken Hazreti Ali sürekli yanı başındaydı. Vefat ettiğinde mübarek başı Hazreti Ali'nin göğsü üzerindeydi. Hazreti Ali'nin hayatında ilk üç halife dönemi 25 yıl süren ikinci bir dönemi teşkil eder. Bu dönemde Hazreti Ali diğer yıllara göre daha sakin bir hayat yaşamıştır. Hazreti Ebu Bekir'in halife seçilmesine itiraz etmedi. Hazreti Fatma'nın vefatından sonra Ebu Bekire biat etti. Aynı şekilde Hazreti Ebu Bekirden sonra Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'a da biat etti. İlk üç halife döneminde yönetime müdahale etmediği gibi, savaşlara da asker veya komutan olarak katılmadı. Ancak üç halife de çeşitli sorunlarla ilgili olarak zaman zaman Hazreti Ali'nin görüşlerini sorarlardı. Hazreti Ali de iyi niyetle görüşlerini belirtir ve gördüğü yanlışlıkları düzeltmeye çalışırdı. Bu görüşleri kabul edilir veya reddedilirdi. Ayrıca Müslümanlardan bazıları da, dini meselelerde Hz. Ali'nin bilgisine başvururlar. O da kendi görüşünü belirtirdi. İsyancılar, Halife Hz. Osman'ı kuşatma altına aldıklarında, Hz. Ali onlara engel olabilmek için çok çaba gösterdi. Ancak bütün çabasına rağmen Hz. Osman'ın şehit edilmesine engel olamadı. Hz. Ali, 3. Halife Hz. Osman, asiler tarafından şehit edilince, Müslümanların 4. Halifesi seçildi. Aslında bu makamda gözü yoktu. Beni bırakın, başınızda yönetici değil, aranızda sizden biri olayım diyerek, isteksizliğini belirttiyse de bu görevi üstlenmek zorunda kaldı. İnsanları dostoru Allah yolunda götürmenin en önemli görev olduğunu da biliyordu. O her bakımdan ümmetin önderi olmaya layıktı. Ali Feliye seçilince ilk iş olarak İslama yeni girenlerin eğitilmesi için Medine'de bir eğitim merkezi kurdu. Bu eğitim ve kültür merkezinde Arap dili ve edebiyatı, Kur'an-ı Kerim, sosyal bilimler, tabii bilimler, İslam fıkı ve hadis derslerinin verilmesini sağladı. Medine'yi siyasi çatışma ortamından korumak için hükümet merkezini Küfe şehrine nakletti. Halifeliği döneminde ortaya çıkan fesatçılarla sürekli olarak mücadele etmek zorunda kaldı. Bu sebeple beş yıl süren halifeliği zamanında barış ve huzur bulamadı. Hükümet yönetiminde genellikle Hz. Ömer'in yolunu izledi. Memurlarını sık sık denetler, her işin güven içinde ve doğru olarak yapılmasını isterdi. İslam Devleti'nin her tarafında askeri merkezler kurdu. Devlet yönetimine yenilikler getirerek yönetimde yeni bir iş bölümü, plan ve program uyguladı. Maliye ve ordunun yönetimine yeni usuller getirdi. zekat toplama memurlarına verdiği talimatlardan bir bölümü şöyleydi. Allah korkusuyla gidin ve hiçbir Müslümanı korkutmayın. Mallarından Allah'ın hakkından fazlasını almayın. Deve ve sığırların en iyisini almayın. Yaşlı, bacağı kırık, hasta ve güçsüz hayvanı da almayın. Getirirken hayvanları sulayın. otlaklarda dinlendirin ve otlatın. Biz onları Allah'ın hükmü, ve Resulullah'ın sünnetine göre dağıtacağız. Dağıtım konusunda son derece titizdi. Mümkün olduğu kadar gelenlerin Müslümanlar arasında eşit olarak dağıtılmasına özen gösterdi. Bu noktada çok titizdi. Hazineye giren paraları hak sahiplerine vermeden yatağına girmezdi. Halk arasında en ufak bir ayrım gözetmezdi. Mahkemelerden en ufak haksız bir hükmün çıkmaması için elinden geleni yapardı. Bir seferinde bir Yahudi ile mahkemelik olmuş ve kadı, hakim kendisine özel bir yer gösterince reddetmişti. Ben burada halife değil, insanlardan biriyim demişti. Mahkeme kendisinin aleyhine karar verdiği halde kararı saygıyla karşıladı. Bu olaya tanık olan Yahudi de Müslümanlığı kabul etti. Hz. Ali gösterişsiz yaşamayı benimsemişti. Ümmetin halifesinin ümmetin fakiri gibi yaşaması gerektiğine inanırdı. Bir defasında kendisine, insanlar dünyaya önem veriyor. Onlara hazineden ver ki kazanasın dediler. Oysa, siz benden İslam'a göre yönettiğim kimselerden, zulümden yana yardım almamı mı istiyorsunuz? Allah'a yemin ederim ki gökte yıldız kaldıkça bunu yapmam. Vallahi elimde mal bulundukça aralarında eşit olarak dağıtırım. Mal sizinken benden böyle bir şey nasıl beklersiniz? Cevabını vermişti. Kendisini Kufe kentinde kışın soğuk günlerinde ince giysiler içinde görenler hayret ederlerdi. Hazreti Ali yoksulları göz ardı eden ve zenginlerin peşinden koşanları sevmezdi. Yönetimi zamanında Basra valisinin yoksulları bırakıp zengin davetlerine katıldığını duyunca ona gönderdiği mektupta şunları hatırlatmıştı. Basralı bir zenginin seni ziyafete çağırdığını ve senin de gittiğini öğrendim senin için çeşitli yemekler seçiliyor ve önüne kocaman kocaman kaplar konuyormuş. Muhtaçlara sırtını dönüp zenginleri çağıranların davetini kabul edeceğini hiç düşünmezdim. Aldığın lokmalara bak, kuşkulandıklarını bırak ve meşru olduğuna iyice kanat getirdiklerini ye. Eğer isteseydim saf bal, arı buğday ve ipek giysiler gibi dünya zevklerine giden yolu seçebilirdim. Fakat Hiçaz ve yemende hiç doymayanlar ve bir ekmeği bile bulamayanlar bile varken arzuların beni peşlerinden sürükleyemez. İştahım beni güzel yemekler yemeye götüremez. Çevremde aç karınlar ve susuz yerler varken doymuş bir bideyle mi yatacağım? Bizzat Peygamber Efendimiz'in özel terbiyesiyle yetişen hazret Ali, cihatta olduğu gibi ilim ve ahlakta da sahabelerin ileri gelenlerindendi. Resulullah'ın vahiy katipliğini yapmış ve birçok mektuplarını kaleme almıştı. Kur'an'ı ezberlemişti ve ayetlerin nüzul, indiriliş sebeplerini bilirdi. Aynı zamanda 500'ün üzerinde hadis nakletmiştir. İslam hukuku, Fıkıh konusunda son derece yetkin olan Hazreti Ali döneminin en iyi hatiplerindendi. Onun yaptığı konuşmalar en duygusuz toplulukları coşturur ve silahlarını kuşanıp savaşa koşmalarına yeterdi. Müzik Hz. Ali zengin değildi ama ikram etmesine çok severdi. Ömrü boyunca yoksulları ihtiyaç sahiplerine gözetir, onların dertleriyle yakından ilgilenirdi. Fakirleri kendi ailesinden üstün tutacak kadar ileri derecede cömertti. Bir defasında ihtiyaç sahibi bir kişiye yüzüğünü parmağından çıkarıp vermişti. Birçok defada iftar için hazırladığı yemeği kapıyı çalıp, Allah rızası için bir şey isteyen fakir ve yetim kişilere vermişti. Hazreti Ali'nin halifeliğe başladığı dönem Medine'de siyasal çalkantıların devam ettiği bir zamana rastlıyordu. İsyancılar, İslam'dan geri dönen bazı gruplar kendi görüşlerine uyulması istediğinde inat edenler hep birlikte fırsat kolluyorlardı. Bu nedenle yeni halifeyi zor bir dönem bekliyordu. Hazreti Ali Halifeliğe seçildiği gün halka hitaben yaptığı konuşmada Müslümanlara sağda ve solda yanlışa götüren yollar bulunduğunu hatırlattı ve doğru olan orta yolda yürümelerini öğütledi. Görevine başladıktan sonra önceki yönetimlerin onaylamadığı bazı uygulamaları değiştirme yolunu tuttu. Özellikle eski valileri görevden alıp yerlerine yeni valiler atadı. Fakat bunların arasında Şam valisi Muaviye, ...yeni valiyi geri çevirerek Hazreti Ali'ye karşı düşmanca davrandı. Bu arada Hz. Talha ve Hz. Zübeyir, Hz. Ali'ye başvurarak... ...Hazreti Osman'ı öldürenlerin yakalanıp öldürülmesini istediler. Hz. Ali, onlara durumun çok kötü olduğunu... Önce yönetime yardım etmeleri gerektiğini, daha sonra bu isteği yerine getirebileceğini bildirdi. Bazı sahabelerde Talha ve Zübeyir'in Küfe ve Basra valiliklerine tayin edilmesini, Muaviye'nin Şam valiliğinden alınmamasını tavsiye ettiler. Hz. Ali o bölgede bir takım haksızlıklar yapılacağından endişe ediyordu. Bu sebeple bu istekleri kabul etmedi. Medine'de bu gelişmeler olurken Hazreti Aişe, Umre için gittiği Mekke'de bulunuyordu. Hazreti Ali'nin görevden aldığı Yemen valisi çok miktarda parasıyla Mekke'ye gelmişti. Şam kentinde Muaviye'nin adamları Hazreti Osman'ın ölümünden sorumlu tuttukları Hazreti Ali'ye lanetler yağdırıyordu. Sonunda Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir de Hazreti Ali'den Umre için izin isteyip Mekke'ye Hazreti Ayşe’nin yanına gittiler. Hazreti Ayşe ile Hz. Talha, Hz. Zübeyr ve Hz. Ali'nin görevden aldığı eski Yemen ve Küfe valileri taraftarlarıyla birlikte silahlı olarak Basra'ya geldiler. Burada Hz. Ali'nin tayin ettiği yeni valiyi dövdüler. Kendilerine karşı çıkan bir kişiyi öldürdüler. Bu olayı öğrenen Hz. Ali askerleriyle Basra önlerine geldi. Niyeti ikiye bölünen Basra halkını barıştırmaktı. Fakat ne yazık ki burada... Hz. Ali'nin emrindeki kuvvetlerle Hz. Ayşe ve taraftarları arasında savaş oldu. Hz. Ayşe bir deve üzerinde savaştığından bu savaşa Cemel Savaşı denilmiştir. Bu savaşta yenilgiye uğrayan Hz. Ayşe Hz. Ali tarafından hürmetle karşılanarak Medine'ye gönderildi. Hz. Zübey son anda Hz. Ali'ye karşı savaşmaktan vazgeçmiş fakat geri dönerken kendi adamlarından biri tarafından öldürülmüştü. Halife Hazreti Ali'yi isyan eden Şam valisi Muaviye büyük bir ordu hazırlayarak harekete geçti. Hazreti Ali de ordusuyla onu Sıffin'de karşıladı. Burada meydana gelen savaşta Hazreti Ali'nin ordusu galip gelmek üzereyken Muaviye bir hile düşündü. Kendi ordusuna Kur'an sayfalarını mızraklarının ucuna takmalarını emretti. Bunun üzerine Hazreti Ali'nin ordusunun ...büyük bir bölümü savaşmaktan vazgeçerek... ...bu anlaşmazlığın hakemler tarafından çözümlenmesini istediler. Hakem olarak seçilen Ebu Musa el-Eş'ari ile Amr i̇bn As... ...önce Hazreti Ali ve Muaviye'yi görevden alma kararını verdiler... ...ve halife olarak... Abdullah bin Ömer'i seçtiler. Daha sonra hile yaparak Muaviye'yi halife ilan ettiler. Daha önce hakemlere başvurulmasını isteyenlerin bir bölümü bu olayın tesiriyle Hazreti Ali'ye de Muaviye'ye de karşı çıktılar ve hariciler denilen yeni bir ayrılıkçı grubu oluşturdular. Hazreti Ali, Nehrevan'da haricilerle savaşmak zorunda kaldı. Bu savaşta birçok harici öldürüldü bir bölüme pişmanlık duyarak halifeye yeniden bağlandı. Fakat bir bölüm harici, Hazreti Ali'ye karşı çıkmaya devam etti. Hz Ali, Muaviye ile son bir savaşa hazırlanırken, Nehrevanda yenilgiye uğrayan hariciler de, yeni bir plan hazırlıyordu. Bunların ileri gelenleri Mekke'de yaptıkları bir toplantıda önemli bir karar aldılar. Karara göre Hz. Ali, Muaviye ve hakem olayının kahramanlarından Amr İbnül As öldürüleceklerdi. Hz. Ali'yi öldürmeyi İbn Mülcem üstlendi. Kinde kabilesinden olan İbn Mülcem, Hz. Ali'yi öldürmek üzere Kufe'ye geldi. Kufi'de evinde kaldığı arkadaşının aracılığıyla, Katam adlı bir kadınla tanıştı. Babası, Nehrevan'da öldürülmüş olan bu kadın, Hazreti Ali'ye karşı kinle doluydu. Bütün arzusu, Hazreti Ali'den babasının intikamının alınmasıydı. Bu sebeple İbn-i Mülcem, onunla evlenmek isteyince bu şartı ileri sürdü. Katam, çeyiz olarak 3 bin dirhem altın, bir hizmetçi, bir hizmetçi, ve Hz. Ali'nin öldürülmesini istedi. İbnü Bülcem bu kadınla evlenebilmek için Hz. Ali'yi bir an önce öldürmek için harekete geçti. Verdan bin Mücahit ve Şebib bin Bacure adlı arkadaşlarıyla cinayet planını düzenledi. Üç katil bir sabah vakti mescide gelip cinayeti işlemek için fırsat kolladılar. Hz. Ali her zaman yaptığı gibi Yine insanların namaza çağırarak mescide geldi. Mescitte uyuyanları kaldırdı. Ezan okunduktan sonra namazı kıldırmaya başladı. Tam ikinci rekatı kıldırıyordu ki İbn-i kılıcıyla Hazreti Ali'nin başını yağdı. Hazreti Ali'nin başı, yüzü ve sakalı kanlar içinde kalmıştı. Hazreti Ali ağır yaralıyken yakalanıp getirilen katil için şunları söyledi: Eğer yaşarsam hakkındaki hükmü ben veririm. Ölürsem Resulullah'ın haksız yere cana kıyana davrandığı gibi davranın. İplerin katilin kollarını kestiğini görünce de bu kadar sıkmayın. Gevşetin. Emrini verdi. Peygamberimizin damadı, cennetle müjdelenen on kişiden biri olan, sahabenin büyüklerinden, İslam'ın önderlerinden, alim ve mücahit, Müslümanların dördüncü halifesi Hazret Ali, Hicri 40, miladi 661 yılında bu saldırıda aldığı yaradan kurtulamayarak şehit oldu. O, farklı müsbet karakter özelliklerinin kendinde toplandığı ender şahsiyetlerden biriydi. Cesurdu. Fakat birçok cesur insan gibi acımasız ve kan dökme heveslisi değildi. Darihin en cesur insanlarından biri olduğu halde, aynı zamanda sempatik, cana yakın ve hoş sohbetti. O, herkesle dosttu. Kalbi yoksullar, sakatlar, ve yetimler için pek yumuşattı. Onlara son derece iyi davranıyor, nezaket gösteriyordu. Bununla birlikte düşmanlara karşı son derece sert ve vakurdu. Hazreti Peygamber'in en çok sevdiği kişi olmasına rağmen, yoksul bir insan gibi yaşar, giyinir ve yerdi. Halife olduktan sonra da giyiminde, özel hayatında, insanlarla ilişkilerinde aynı güzel ahlakı koruyabilmişti. Her alanda Hazreti Peygamber'den sonra, İslam'ın en büyük bilginiydi. Resulullah, ben ilmin şehri, Ali de onun kapısıdır, buyurmuşlardır. Çok muttakiydi ve Allah'tan çok korkardı. Ama birçok dindar ve takva sahibi kişiler gibi toplumdan kaçmazdı. Namazı sonsuz bir hoşu içinde kılardı. Onu sevenler ve sevmeyenler tarafından hakkında çok sayıda uydurma söz söylenmiştir. Bu sebeple Hz. Ali hakkında geniş bilgi edinmek için güvenilir kaynaklara arayıp bulmak gerekir. Allah'ın selamı ve rahmeti onun ve bütün müminlerin üzerinde olsun. sallallahu ala muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Peygamber'in torunu Hazreti Ali ...ve Hazreti Fatıma'nın oğlu... ...Müslümanların beşinci halifesi... ...Hazreti Hasan... ...625 yılında Medine'de doğdu. Kulağına ezan okuyan... ...ve adını Hasan koyan... ...bizzat peygamberimizdir. Hazreti Hasan dedesi Hazreti Muhammed'in terbiye ve eğitimiyle büyüdü. Peygamberimiz, Hazreti Hasan'ı çok sever ve ona şefkatle davranırdı. En fazla hadis rivayet edenlerden Ebu Hureyre anlatıyor. Hasan'ı gördüğümde gözlerim yaşlarla dolar. Çünkü bugünkü gibi hatırlıyorum. Resulullah onu kucağında oturtur, o da mübarek sakalıyla oynardı. Resulullah, Üç defa şöyle buyurdular. Ben bunu çok seviyorum. Sen de sev. Onu sevenleri sen. Yine Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin için şöyle buyurdular. Allah'ım ben bu ikisini seviyorum. Sen de bunları sev. Onlardan nefret edenleri sen de sevme. Peygamberimiz vefat ettiğinde Hazreti Hasan henüz 8 yaşındaydı. Bundan sonra babası Hazreti Ali'nin terbiyesinde büyüdü. Yüzü Resulullah'a çok benzerdi. O da babası gibi kerem sahibi, çok cömert bir insandı. İki defa malanın tamamını Allah yolunda dağıttı. Hazreti Hasan, babası Hazreti Ali'nin şehit edilmesinden sonra halife oldu. Kendisine önce 40 bin Müslüman biat etti. Daha sonra Irak, İran, Küfe, Medine, Mekke ve Yemen bölgesinde yaşayan Müslümanlar da biat etti. Fakat Mısır ve Şam ahalisi halife olarak Muaviye'yi tanıdılar. Halifeliğinin 7. ayında Hazreti Hasan ve Muaviye'nin ordusu savaşa hazırlandı. Ancak Hazreti Hasan, Müslüman kanı dökülmesin diye halifeliği Muaviye'ye bıraktı. Muaviye ile anlaştıktan sonra Medine'ye geldi. Muaviye kendisinden sonra Hazreti Hasan'ın halife olmasına razı olmuştu. 669 yılında Medine'de Muaviye'nin oğlu Yezid'in kışkırttığı hanımı tarafından şehit edildi. Medine'de Baki kabristanına gömüldü. Rasulullah, Hazreti Hasan ve ailesi için şöyle buyurmuştur. İçinizden en hayırlısı Ali, gençlerin arasında en hayırlısı Hasan ile Hüseyin, kadınlarında en hayırlısı Fahma'dır. Hasan ile Hüseyin, cennet gençlerinin büyüğüdürler. Babaları onlardan faziletlidir. Hazreti Hasan birçok güzel özelliği yanında güzel konuşmasıyla da ünlüydü. O kadar güzel konuşurdu ki itabete değer veren bir kişi şöyle demiştir. Hiçbir insan görmedim ki konuşmasına devam etmesini, susmamasını gönlüm dilesin. Yalnız Hazreti Hasan müstesna, o konuşurken aman susmasa diye içim titrerdi. Hazreti Hasan'ın kardeşi, Resulullah'ın torunu Hz. Ali ve Fatma'nın ikinci oğlu olan Hz. Hüseyin, 626 yılında Medine'de doğdu. Ona Hüseyin adını bizzat Resulullah verdi. Peygamberimiz, Hz. Hüseyin doğduğu zaman kulağına, o cennet çocuklarının efendisidir diye seslenmiştir. Hazreti Hüseyin'in çocukluğu Peygamber Efendimiz'in yanında onun sevgisi ve şefkatiyle geçti. Onun terbiyesiyle büyüdü. Büyüyüp evlendiğinde beş çocuğu oldu. Çocuklarının adları sırasıyla Ali Ekber, Büyük Ali, Ali Asgar, Küçük Ali, Cafer, Fatıma ve Sekine'dir. Hazreti Hüseyin tıpkı kardeşi Hazreti Hasan gibi güzel yüzlü ve tıpkı onun gibi cömertti ve onun gibi hacca 25 defa yaya olarak gitmişti. Babası Hazreti Ali şehit oluncaya kadar onun yanında kaldı. Muaviye'nin ölümünden sonra halifeliğini ilan eden Yezid'e biat etmedi. Küfeliler kendisini çağırıp halife yapmak istedi. Kardeşi Muhammed bin Hanife ve birçok sahabe onu caydırmak istediyse de 72 dostuyla Mekke'den Irak'a doğru yola çıktı. Şam'da bulunan Yezid bu haberi alınca Irak valisine Hazreti Hüseyin'in küfeye sokulmamasını emretti. Vali, Sadi ibn Abi Vakassın oğlu Ömer'in komutasında bir ordu gönderdi. Hazreti Hüseyin İbn Ömer'in geri dönülmesi isteğini reddetti. Bunun üzerine iki taraf arasında başlayan savaşta Hazreti Hüseyin ve 72 arkadaşı şehit oldu. Kuşatma sırasında Yezid'in adamları suyla Hazreti Hüseyin'in dostları arasında bulundukları için Hazreti Hüseyin ve arkadaşları çölün ortasında uzun süre susuz kalıp bitkin düşmüşlerdi. Hz. Hüseyin, yanındakilere ayrılıp gitmeleri için izin verdiyse de, kendisine yalnız bırakmaktansa birlikte şehit olmayı tercih etmişlerdi. Hz. Hüseyin'in küçük oğlu Ali Asgar, Zeynel Abidin, kız kardeşleri Zeynep ve Ümmü Külsüm, kızları Sekine ve Fatıma ile eşi Errubab esir alınıp, Şufi'ye götürüldü. Kerbela mevkinde 681 yılında meydana gelen bu olay, tarih boyunca üzüntü konusu olmuştur. Müslümanlardan binlerce şair ve yazar, yazdıkları eserlerinde Kerbela hadisesinden duydukları ...acı ve ıstırabı anlatmışlardır. Hz. Hüseyin'in şehadeti... ...Müslümanlar için... ...üzüntü konusu olduğu kadar... ...düşündürücü ve ilham kaynağıdır. Kerbela olayı... Şehadet pahasına, haksızlığa karşı sonuna kadar direnişin destanıdır. Hz. Hüseyin, zulme karşı kıyamın sembolüdür. Eğer o istese, Muaviyeoğlu gezide biat eder ve ömrünün sonuna kadar rahat ve sessizlik içinde yaşayabilirdi. Eğer böyle yapsaydı, Kerbela çölünde susuzluktan kıvranmaz, en sevdiği insanlarla birlikte öldürülmezdi. Eğer istese kendisi için son derece tehlikeli ve güvenilmez bir yer olan Küfe'ye doğru yola çıkmaz Medine veya Mekke'de kalırdı. Hatta Yemen tarafında oturup halkı kendi halifeliği için biate çağırsa daha güvenli yaşayabilirdi. Fakat o adaletle hükmetmediği, zulüm içinde gördüğü Yezide itaat etmektense ona karşı savaşıp şehit olmayı tercih etmiştir. Bunu yaparken de elbette Müslümanlara bir mesaj vermiş, izlenmesi gereken en doğru yolu göstermiştir. Hz. Hüseyin'e karşı çıkarken kendisini uyaranlar olmuştu. Ona, ılımlı davranmasını, kendisine tehlikeye atmamasını öğütlemişlerdi. Fakat o kendisi için tehlikeli olsa bile, inancına en uygun biçimde davranmayı seçmiştir. Yezide karşı isyan ederken, kendisini desteklemeyi umduğu kimseler onu yalnız bırakmış ama buna önem vermemiştir. Mücadeleden vazgeçip teslim olması için onu çölün ortasında susuz bırakıp işkence ettiler. O yine hak bildiği yoldan dönmedi. 4000 kişiye karşı 72 dostuyla savaşa razı olurken şehit olacağını elbette görmüş ve anlamış. Ancak yine mücadeleden vazgeçmemiştir. Anlıyoruz ki o hak bildiği yolda şehit olmayı zaferin ta kendisi bilmiştir. Nitekim onun şehadeti Müslümanlara tarih boyunca ışık tutmuştur. Allah'ın selamı ve rahmeti onun ve tüm İslam şehitlerinin üzerine olsun.